Oyun İçinde Oyun Zeka ve Şans Oyunları Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. İyi günler Açık Radyo dinleyicileri. Oyun içinde oyunda yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Şahin Yalabık. Şahin bir kutu oyunu tasarımcısı. Geçen hafta da kutu oyunlarından bahsetmiştik. Bu hafta da e, yine Şahin'le e, aynı konu üzerinden hem oyunlarla ilgili hem de bu oyunların tasarım ile ilgili konuşacağız. E, Şahin seni tanıyalım istersen. Tabi e, Şahin Yalıp dediğiniz gibi adım. E, 33 yaşındayım, e, makine mühendisi maslam. E, yaklaşık olarak iki buçuk senedir e, bir kafe işletiyorum ve bu kafe ile beraber e, kutu oyunları tasarımına eğilmeye başladım. E, önceden de yaptığım bir işti ama e, ağırlıklı olarak hani esas iş olarak e, bunu edindim iki buçuk senedir. Ee, şu anda da fena gitmiyor açıkçası. E, i̇ki buçuk senede epey bir yol ettim. Ee, i̇lk başladığında hani tanışmadığım çok fazla insanla tanışma fırsatı buldum. Ee, şu anda da devam ediyorum gayet de mutluyum. Evet, çok büyük bir camia değil zaten oyun camiası Türkiye'de. Maalesef henüz çok büyük bir camia değil. Hı hı. Peki sen oyunlarla nasıl tanışsın kutu oyunlarıyla? Ee, tabii bu çok eskiye gidiyor. Ee... Çocukluk döneminden itibaren. E, belki normal herhangi bir Türkiye'de yaşayan çocuktan farklı olarak e, yurt dışından gelen çok fazla kutu oyunu oynama şansım oldu. Hani çok fazla Hı. insanın böyle bir şansı olmamıştır muhtemelen. Dolayısıyla e, o yakınlık sanırım oradan kaynaklanıyor. E, ne zaman? Lisede mi başladı? E, aslında ilkokulun son dönemleri ve ortaokul. Hani epey e, küçük bir çağda çok fazla oyun oynama şansım oldu. E, ondan sonra... Aslında bizim jenerasyonla ilgili de bir durum bu. Çok şanslı bir jenerasyon olduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla şeyle ilk defa tanıştık. İşte gerek bilgisayar oyunları, fantasy role playing dediğimiz oyunlar ve kutu oyunlarının... İlk çıkış aslında bizim jenerasyonda gerçekleşti. İşte, işte bilgisayarda bakarsak e, Sinclair, e, Atari, e, ondan sonra Commodore 64, Amiga, Amiga'nın farklı modelleri. Ondan sonra PC hayatımıza girdi ve bir daha da çıkmadı zaten. İşte bütün bunların oluşu e, bizim çocukluğumuza denk geldi. O açıdan e, biraz özel bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. E, evet, kutu... be ha. Belki de çok fazla şeyle tanışmanın da e, negatif yanını yaşadık. Negatif yanını da yaşamış biz haklısın. Ama e, hani bunlardan etkilenmek açısından da ben e, pozitif et, e, bir yararı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü içine doğduğunuzda bazı şeylerin e, ne kadar önemli olduğunu anlayamayabiliyorsunuz. Hani on, zaten hep içindesiniz. Onun eksikliğini de bilmiyorsunuz ama biz onların olmadığı bir dönemi de yaşadığımız için e, bunların ortaya çıkışı bizi etkiledi diye düşünüyorum. Hani bu oyun konusunda belki yani şu anda oyun tasarımı yapmaya çalışıyorsam hani o bu jenerasyonda olduğum için e, muhtemelen yüksek ihtimalle Biraz da dengeli bir dönemdi sanırım. Bugün mesela çocuklar ya çok fazla bilgisayar oyun oynuyorlar ama belki sokakta daha az oynuyorlar. Kutu oyunlarını daha az tanıyorlar. Ya da işte bir dönem işte çocuklar hep televizyon izliyordu. Böyle bir jenerasyon vardı. Galiba senin jenerasyon hem bilgisayarla tanışan jenerasyon hem televizyon izleyen hem sokağa çıkıp sokakta oyunlar oynayan hem Doğru. de kutu oyunları kart oyunlarıyla tanışan bir jenerasyon. Doğru bunların hepsini yapma şansımız oldu gerçekten. Evet, hani... Aslında şöyle sokak oyunlarını da oynadığı için o bahsettiğimiz jenerasyon. Enerjisini sokakta atıp eve gidip masaüstü oyunu da oynayabildi veya bilgisayar oyunu oynayabildi. Aynen öyle. En azından benim çevremdeki insanların bunu yapma şansı oldu. Hani belki çok tabana yayılamamıştı bilgisayar uzun bir süre. Hani şu anda internet kafeler bilgisayarların daha ucuzlaması epey bir tabana yaydı ama o dönemde en azından belli bir kesim için bu baya büyük bir şanstı bence. Hatta belki şunu söyleyebiliriz: bugünkü bilgisayar oyun oynayan çocukların oyun oynışı stiliyle bizim oynışı stilimiz arasında. Bir e, sağlıklı yapı açısından da fark var. Doğru. Ee, doğru B Bundan kaynaklanıyor olması muhtemel. E, bugün e, yani bundan 13-14 sene önce doğ doğmuş çocukların şu anda girdikleri camia çok farklı ve bunun e, alternatifini bilmiyor olabilirler. E, çok çok değişik internet kafelerde şu anda oyun oynanış şekilleri, e, insanların birbirine hitapları bunu Ciddi alıştır gerçekten bazen çok şaşırtıyor beni şu anda. Yani benim jenerasyonumda çok fazla böyle bir şey göremedim ben. Peki şimdi kutu oyunu dediğimizde çoğumuz bu tür oyunları oynamışızdır zamanında. İyisini veya kötüsünü. Bazıları oynayıp bu oyunları bırakıyor. Fakat bazıları ise artık bir tutku haline getiriyor. Sende olduğu gibi. Sence bu oyuncu karakteri nedir? Nasıl tanımlarsın bizi? Şimdi tutku haline getirmek belki... İki sınıfa ayrılabilir. Hani tek bir oyun üzerinde çok fazla kafa yormak, onunla bütünleşmek bir dalda. Başka bir dalda çok fazla sayıda oyun oynamak olarak bunu şey yapabiliriz. Hani bir oyuna çok fazla yoğunlaşmadan adet olarak çok arttırmak. Hani sanırım ben bunun ikinci kısmındayım. Bir oyuna çok fazla yoğunlaşmışlığın çok fazla hatırlamıyorum. Eski dönemlerde olmuş olabilir ama uzun bir süredir fazla yoğunlaşamıyorum oyunları. Yani oyunları tanımak adına, daha fazla e, oyun oynamış olmak adına çok fazla yoğunlaşmamayı tercih ediyorum. Ama yoğunlaşan insanların e, sanıyorum bunu yapma sebepleri e, bir, genelde gençken yapıyorlar bunu. Ve yani bir kendini kanıtlama çabası, bir, bir ego tatmini bunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Hı hı. Yoksa e, farklı bir yerde bunu gösterebiliyor olsalar ya da farklı bir... E, ...popüler alanda bunu gösterebiliyor olsalar... ...orada da aynı şeyi yapacaklardır muhtemelen. Yani sadece bilgisayar oyunu olduğu için... E, ...yapmıyorlar evet. e, bu işi. Biz bu konuya zamanda değmiştik. Evet. E, oyunların e, sosyal statü... ...aracı olması. E, yani Doğru. Ben ve arkadaşlarım belli bir oyunda... ...uzmanlaşmaya değer veriyorsak... ...o zaman... E, ...oyuncular da o oyunda... ...olabildiğince ilerleyip bölce arkadaşlarının... Gözünde statü olarak yükselmek istiyorlar. Doğru. Evet, hatta oyunlarda en iyi olamayan erkeklerin o oyunları oynamayı bıraktığını hani <gülüyor> çok çalışıp da başaramayan erkeklerin bundan bahsetmiştik. Yine bu büyük satranç oyuncuların mücadelelerinde bunun tamamen artık onlar tarafından birer zeka mücadelesi işte insanın gelebileceği noktanın mücadelesi olarak algılandığından bahsetmiştik ama seninkisi gibi bir yaklaşım biraz daha farklı bir şey. Farklı oyunlardan tad almak ve hepsinin keyfine bakıp yoluna devam etmek biraz daha farklı bir şey. Evet bir de aslında oyunun tanımı gereği sanıyorum oyun olmaktan çıktığı bir nokta var. Hani o noktayı sanırım geçmek istemiyorum ben. Hani bu bahsettiğimiz çok fazla eğilen insanlar bir oyun üzerine. O noktayı bir süre sonra geçiyorlar. Artık eğlence aracı olmaktan çıkıyor. ki tanımında bir eğlence aracı olması var oyunun. Artık hırs ve hani kendini kanıtlama çabası içine girdiğinizde oyun olmaktan çıkıyor gibi geliyor bana yani bu aslında standart bir oyun tanımı olmasa da hani benim yaptığım oyun tanımında en azından artık o noktada oyun olmuyor o oyun Doğru. özellikle satranççılar arasında bu çok yaygın bir anlayış kimin daha zeki olduğuna dair bir oyunmuşçasına algılanıyor dahi nedir sorusuna Fischer'ın bir cevabı var kazanırsanız daha iyisiniz, kaybediyorsanız değilsinizdir şeklinde <gülüyor> Bu an işi özetliyor sanırım. Evet. Ee, şimdi sana dönecek olursak e, nereden e, mezunsun üniversite olarak? E, Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliği. Hı. Bu arada e, mezunu olamadım hala. Stajlarımı vermedim. <gülüyor> bir türlü de vaktim <gülüyor> olmuyor. E, dersleri de verebildim ancak. <gülüyor> Ama makine mühendisiyim diyebilirim yine <gülüyor> En azından. E, peki makine mühendisliği oyun tasarımı arasında bir ilişki kurabiliyor musun? E, şu ana kadar çok direkt bir ilişki Fark edemedim ama mühendisliğin genel olarak insana kattığı bir takım şeyler var. Hani Genel olarak hayata bakışınızda etkiliyor. Ee, ama oyunla ilgili birebir bir, bir faydası var mıdır o konuda çok çok bir fikrim yok şu anda. Hı -hı. Yani çok gözlemleme şansım olabilir bir şey direkt olarak. E, oyun tasarımcısı olmaya ne zaman karar verdin? E, okurken mi? Üniversite sırasında mı? E, aslında tasarım e, hayatımda çok e, yaklaşık 12-13 yaşıma kadar geri gidiyor. Yani O dönemde de oynadığımız oyunların imitasyonları olsun, farklı şeyler olsun çok da özgün olamadık tabii o dönemde. Ama yine board game yapıyordum bir yaklaşımla beraber. Alt komşumuz vardı. O da çok meraklıydı. Hala da kutu oynuyoruz kendisiyle beraber. Çok özgün olmayan bir takım oyunlar yaptık. Ondan sonra uzun bir duraklama dönemine girdim. Tüketme dönemine girdim. Bir şey üretemediğim baya epey bir dönem oldu. 15 yaşından sonra yaklaşık 25 yaşına kadar sadece oyun oynadım Hani oyun tasarımıyla ilgili bir şey yapmadım Ondan sonra makine mühendisliği yapmayı istemediğim karar verdiğim noktada tekrar oyun tasarımına ağırlık vermeye başladım ve en sonunda da işte iki buçuk sene önce açtım kafe ile beraber burada işte Ben bu noktada bir şeyin altını çizmek istiyorum sen yabancı oyuncu oyunları Türkçeye kazandırmaktan ziyade yepyeni tamamen tabi baştan sona yeni oyunlar kurguluyorsun Evet yani yapmaya çalıştığım şey evet. bu. Hani tamamen özgün bir şey yapabilir misiniz? Çok emin değilim. Ee, hani Board Game Geek e, sitesini biliyorsunuzdur. Oraya bir göz attığınızda kaç 10 bin tane oyun olduğunu görebilirsiniz. 30 küsür bindi. Yanlış hatırlamıyorsam son sayı. Evet. Geçen hafta konuşmuştuk galiba. 46 binin üzerinde. Öyle mi? Hı -hı. Oyun var. Sadece oyun Yani sayısı. bunu düşünürsek hani daha önce düşünmemiş bir şey yapmanın bayağı zor olacağı kanısına varabiliriz. Ama tabii sizin e, hiç hiçbir iki insanın yaptığı oyun birebir aynı olamaz. Çünkü e, biz herhangi bir sonucu ulaşmanın birden, birden çok daha fazla yolu var. Dolayısıyla illaki oyun arasında fark olacaktır. Ama tema açısından yapılmamış bir temada oyun yapmak mesela yaklaşık olarak mümkün değil diyebiliriz. O tema mutlaka... ...kullanılmıştır ama sizin kullandığınız mekanikler değişir... ...işte yaklaşımınız daha farklı olabilir... ...illa farklı bir oyun çıkacaktır ortaya... yani ...bu anlamda özgünlükten bahsediyoruz burada. Geçen hafta da konuşmuştuk... ...ekonomik kriz ile birlikte yeni bir tema ortaya çıktı gibi... ...hemen zaten oyunu da yapılıp... ...bütün yeni temalarda çok süratli bir şekilde tüketiliyor. Doğru. Peki bu noktada şey de sormak istiyorum... ...senden başka kurumsal olarak ya da kişisel olarak... ...oyun tasarlayan insanlar var mı bildiğin tanıdığın? Evet. Kurumsal olarak e, oyun tasarımı yapan ajansların olduğunu biliyorum. E, hmm. Birkaç kere bu ajanslar iç, e, içinde çalışmıştım. E, ama e, yeterince talep olmadığı için pek gelişebilmiş bir sektör değil zaten bu. Hani insanlar e, biraz da yeni yeni bu sosyal medyalar aracılığıyla ...bilgisayar tabanlı oyunların farkına vardılar. Bunların işte pazarlamada etkili olabileceğini fark ettiler. Şu anda yavaş yavaş gelişiyor. Yeterince kurumsallaştığını düşünmüyorum. Evet. Gerçi kurumsallığı da tanımlamak lazım. Hani ben kurumsal mıyım? Bence ben de değilim şu anda. Hani en azından belki bundan 2-3 sene sonra biraz daha oturmuş olacak yaptığım iş. Ama şu anda benim yaptığım şey de biraz bireysel ve hani idealist şekilde... Evet. yine de Türkiye şartlarındaki en kurumsal girişim olarak gözüküyor. Tabii şeyi hariç tutarsak bu online gaming ve türevi oyunları Tabii. hariç tutarsak o bambaşka bir cami ya. Evet. E, müzik alısı veriyoruz. E, Traveling Wilburys'ten Bob Dylan söylüyor. Twitter and the Monkey Man. E. And now it's gonna go down to Up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory next day the undercover cop was a hot in pursuit he was taking the whole thing personal. he didn't care about the loot Janet told him many times it was you to me who taught In jersey anything's legal as long as you don't get caught someplace I gotta go. She tuck a gun out of the drawer and said it's best if you don't know. Then the clever cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using Twitter as a shield. Jan said to the monkey man, "I'm not fooled by Twitter's cool. I knew it long before he ever became a jersey girl." town of Jersey City Oyun içinde, oyunda tekrar birlikteyiz. Konuğumuz Şahin Yalabık. Merhabalar ee, tekrar. Şahin'i oyun mühendisi olarak tanıttık. Kendi mekanının adı da oyun mühendisi. Biraz önce Şahin'in makine mühendisinden bahsederken... ...oyunlarla birebir bir ilişki kurmadı ama... ...ister istemez bu isim çağrışımları... ...acaba oradan mı hareketli oyun mühendisi adını verdiğini düşündürtüyor bize. Nereden geldi Oyun Mühendisi ismi? Ee, evet, kısmen e, makine ile e, ilgili tabii ki. E, hani bir mühendis olduğumu hissettiğim için genel olarak e, Oyun Mühendisi ismi çok yakın geldi bana. E, biraz da şu vardı, e, bir kafe açıyordum orada e, ve bir takım ürünler de satılıyor aynı zamanda. E, bana hatırlatsın istedim aslında ne yapmak istediğimi. Hani Orada bir e, zamanla ...ne istediğimi unutarak bir esnaf olmak istemiyordum. Bu oyun mühendisi ismi sürekli bana yapmak istediğim şeyi hatırlatıyor. O açıdan hoşuma gidiyor hala. Şimdi mühendislik sözcüğüyle ilgili de şöyle bir olay var. Mühendis hendese'den geliyor. Yani dört işlem yapmaktan, dört işlem yapan demek Arapçadan geliyor. İngilizcede ise engineer sözcüğünden. Onu bir sürü insan engine'den geldiğini zanneder yani makineden. Tabii ki inciniz kelimesinden kaynaklanıyor. Yani yaratıcı e, sorunlara yaratıcı çözüm bulan hmm, anlamına geliyor evet. aslında. Zaten mühendisini türkçedeki tanımda yaklaşık e, böyle bir şey. Evet e, köken olarak da do, e, dolayısıyla tasarımcılığı ortaya çıkartıyor. Kutu oyunlarını yaratan bir insanla örtüşüyor aslında bu anlam. Gerçek anlamıyla. Evet, evet bir oyunun mühendisliğini yapmak e, evet onu yaratmak e, mühendislik aslında çok uygun bir kelime. Gerçekten e, ortada bir problem var. Bir şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bunun için en uygun mekanikleri tespit evet. etmek durumdasınız. Eğer e, uygun bir şey bulamıyorsanız da baştan yapmak zorundasınız. Hani gerçekten bir mühendislik yapıyorsunuz bir yani, oyun oluştururken. Hem yaratıcılık gerektiriyor hem de mekanik bir hesaplama disiplini de gerektiren bir uğraş. Doğru. Evet. Aslında orada dengeden bahsedebiliriz. Oyunları e, tasarımdaki en önemli unsurlardan biri oyunun dengeli olması. Hı hı. E, farklı oyuncuların oyun sonuna kadar farklı stratejiler geliştirebilmesi. Bu anlamda da aslında mühendislik var. Evet, zaten kafenin açılış amacı da biraz bu dengeyle alakalı. Şimdi bir oyunda bir dengeyi sağlayabilmeniz için çok fazla sayıda test yapmanız gerekiyor. Bu testlerin %99'unda başarısız oluyorsunuz. Zaten çok fazla tekrardığınız için en sonunda ha evet bu oldu diyebileceğiniz bir noktaya geliyorsunuz ve buraya gelmek için çok fazla sayıda insanla çalışmanız gerekiyor. Çok fazla sayıda oyunu oynatmanız gerekiyor. Bunun yapılabilmesi için de kafeden daha iyi bir ortam öngörememiştim o dönem için. Hala da şey yapamıyorum. Hani herhangi bir insan bir oyunu test ettirmek istediğinde bunu nasıl yapar sorusuna çok net bir cevap veremiyorum. Hani kendi yakın arkadaş çevresinden rica minnet belki bir takım sonuçlar alabilir ama Zahmetli muhtemelen konuşalım. bu yeterli olmayacaktır. Peki kafeden bahsettik. O zaman biraz daha girelim. Şimdi testler yapıldığını söyledin. Hı hı. Yeni tasarlanan oyunlar daha final aşamasına gelmeden önce oyuncular orada bir araya gelip oyunu oynuyorlar. Doğru. Ve değerlendiriyorlar anladığım kadarıyla. Hı hı. Ee, ilk aşamadan itibaren hani e, bir şeylerin oynanabilir şekilde ortaya çıkması aşamasından itibaren e, ilk ilk başta çok yakın çevremi oynatmaya başlıyorum. İşte geliştikçe e, biraz daha makyajını düzelttikçe oyunun işte e, bir ozalitçiden düzgün çıkları aldığımda tasarımlarla beraber bunları farklı insanlara açmaya başlıyorum. E, yine gelen e, geri dönüşte doğrultusunda Sürekli bir devinim oluyor oyun içinde ve en sonunda yaklaşık bir 4-6 ay içinde siz son şeye ulaşmış oluyorsunuz ortalamada. Genelde yeni oyunları denediğimiz zaman yani piyasada sınanmış ve geniş kitlelerce oynanan oyunlarda bile ısınmada bir sorun yaşarız. üşeniriz, zor gelir vesaire. bunlar seni yanıltıyor mu ya da yanıltabilir mi? Ee, kuralların algılanması aşamasında mı? Yok, mesela ben yeni bir oyun oynamak bana öğrenmek bazen zor gelir. Üşenirim ya da o hmm. ayında oyundan çok sonraları alabileceğim keyfi ilk denemelerimde alamayabilirim mesela. E, kutu oyunları için e, benim gözlemim e, biri anlattığı takdirde size oyunu. izah, e, yani. izah ettiği takdirde bunun e, çok yaşanmadığı. Hani, ama bu çok derinlikli oyunlardan bahsetmiyorum. Hı -hı. hani e, Bir insana, e, tabii siz çok daha iyi biliyorsunuz, go el ettiğinizde e, aldığınız... Tepki belki söylediğiniz gibi olabilir ama hmm. e, hani daha çabuk tüketilebilir kutu oyunları için çok fazla derinlemesine strateji içermeyen oyunlar için biri anlattığı takdirde ısınma problemi yaşandığını evet. görmedim ama kural kılavuzu okuma sıkıntısı gerçekten hatsafada hani o çok bir problem şu an için. Tasarımcısının yaratıcısının dibinizde olduğu bir oyunu oynamak dünyada ilk kez o da ayrı bir ayrıcalık sanırım. Yani o, o kısmı evet tabii oyuncular karar verecektir herhalde. Evet. Ee, peki e, dinleyicilerimizden e, biri diyelim ki e, yaptığın oyunlardan birini oynamak istiyor, test etmek istiyor. E, bunu e, nasıl yapabilir? Ee, bunu şu an için kafeye gelerek yapmak mecburiyetinde. Çünkü e, zaten test edilen oyunun e, fazla sayıda sının çıkması şu an için mümkün değil. Dolayısıyla illa kafede gelip oynaması lazım. Tek kişi gelip oynaması da güç olabilir. Her zaman fazla kalabalık olmuyor ve gönüllü insan bulunabiliyor. B bulunamıyor. Ee, hani bir arkadaş grubuyla geldiği takdirde eğer benim de vaktim varsa e test etmesinden mutluluk duyarım herkesin. Şu anda elinde deneme yaptığın oyunlar var mı? Üzerinde çalıştın? Onlardan bahsedebilir misin? Şu an için evet e testleri tamamlanmış 3 tane oyun var elimde. E Hı -hı. Birinin adı Derebey, diğeri Texas Ten. Eee da e yanlış hatırlamıyorsam Dere Bey'i şu anda aklıma... De ilginç geldi bana biraz. Vardı. Kurt Kurtadam zaten piyasaya çıkan bir oyun. Üçüncüsünü şu anda hatırlayamadım. Yaklaşık 6 aydır uğraşamadım bu oyunlarda. Şu anda biraz xenofobiyi yenmek adına bilgisayar oyunlarına eğildim. Dolayısıyla üçüncü projeye aklıma gelmiyor ama 3 tane oynayabilecekleri hazır oyun var şu anda. Ee, şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşırken kafenden bahsettik fakat ne adresini verdik ne internet adresini onu kısaca deneyelim. Kısaca işte. adresi de Kadıköy'de Cafera mahallesi Mahallesi'nde dükkan, Moda Caddesi, Zuhal Sokak 4 bölü A olarak açık adresini verebiliriz. Rex sinemasına 2 dakika yürüyüş mesafesine yani eğer orayı biliyorsa dinleyiciler oradan bulmaları çok kolay olacaktır. Telefonla da bana ulaşıp detaylı adres tarifi alabilirler. Hatta en kötü ihtimalle ben gelip onları alabilirim eğer işim yoksa. Esnaf artık tanıyor mu senin dükkanı? Sordukları tabii tabii 2,5 sene olduğu için artık bayağı biz de oranın İnternetten... esnafı, esnafı olduk. E, internetten. i̇nternetten ulaşım nasıl? Google'da galiba oyun mühendisi yazınca Ulaşmak mümkün Oyun mühendisi yazınca evet e, ilk başlarda çıkıyoruz e, Siteyi uzun süredir güncelleyemedim Sitede çok fazla güncel bilgi bulamayacaktır Dinleyiciler e, Eğer oyun ile ilgili Herhangi bir bilgiye ulaşmak istiyorlarsa Şu an için en azından e, Benimle direkt irtibata geçmeleri gerekiyor evet, en azından e, iletişim, Yeni oyunlarla ilgili İletişim bilgileri için web sitesine dönebilirler Evet sanırım. iletişim bilgileri için gayet yeterli benim e, Türkiye'deki bu zeka oyunlarıyla ilgili ilginç bir gelişme var. Onu aktarmak istiyorum. E, Selçuk Soner Akgül, Türkiye'nin e, zihinsel ve matematiksel işlemler şampiyonu 2009'da. Nermin Mehmet Çekiç Anadolu sesinde çok ilginç bir rekor denemesine girişecek. E, bu rekoru dünyada ilk kez kıran kişi kendisi. E, zihinsel, karakök, zihinsel olarak Karekök hesaplama rekor denemesi... Bu şöyle bir şey bilgisayar otomatik olarak rastgele altı basamaklı on tane rakam veriyor size. ve Bunları en kısa sürede kareköklerini milyonda bir basamağa kadar bulmaya çalışıyorsunuz. Selçuk Soner Hakkül bunu bir süre önce e, kırmış ve daha sonra yine Selçuk Bey'in arkadaşı Hakan Gürbaşlar altı dakika otuz yedi saniyeyle kırmayı başarabilmiş. E, kağıt kalem kullanmıyorsunuz hesap makinesi kullanmıyorsunuz ve milyonda bir basamağa kadar altı basamaklı on tane sayının karekökünü bulmaya çalışıyorsunuz. Buna korkunç gözüküyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama iki Haziran'da e, Nermin Mehmet Çekiş Anadolu Lisesi'nde bir rekor dönemesi olacak. İşte e, video ve fotoğraf çekimleriyle kayıtlarıyla birlikte Dünya Zihinsel Matematik Şampiyonlarının düzenleyen organizasyona gönderiliyor. Ve oradan da onayı alındıktan sonra Guinness Rekorlar Kitabına Alternatif Rekorlar Kitabı'nda yayınlandığını öğrendik. Yine internetten takip edebilirsiniz. Ankara'dan bizi dinleyenler varsa oldukça ilginç bir deneme. Ee, haftaya görüşmek üzere. Ee, i̇yi günler diliyoruz. Ee, Şahin geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben çok programa. teşekkür ederim. Ee, esasen böyle bir program yaptığınız için e, tekrar teşekkür etmek isterim. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Oyun içinde oyun.